Türkçe peri masamları. Altın Hazine Evvel zaman içinde uzak batıda, Port Langs adında bir kasabada, eşi Rose'la birlikte yaşayan Anthony adında bir davulcu vardı. Rose ve Anthony'nin bebekleri olacaktı. Sabırsızlık içinde bekliyorlardı. Bir gün Rose, terasta dikilmiş güneşin batışını izlerken, gün ışığının ne kadar güzel olduğunu fark etti. Ah. Çocuğum da gün ışığı parıltısı olsun isterim. O zaman geleceği güneş kadar parlak olur. Sonunda büyük gün geldi. Küçük bir kundak taşıyan bir leylek çatıların üstünden uçtu, çiftin kapısının önüne indi. Kundağı yere bıraktı, gagasıyla kapıyı çaldı ve uçup gitti. Anthony kapıyı açtı ve bebeklerini görünce çok sevindi. Bebeğin altın renk saçları, ve üstünde gün ışığı parıltısı vardı. Altın hazinem, zenginliğim, gün ışığım benim. Adını ne koyalım bunun? Peter. Altın hazinemin adı Peter olacak. Peter. Ah ne güzel. Bunu söyledikten sonra davulcu neşeyle bir şarkı çaldı. Peter büyüdü ve hayat dolu neşeli bir delikanlı oldu. Güzel kızıl saçları vardı ve şehrin en yakışıklı erkeklerinden biriydi. Baharda şakıyan kuşlar gibi şarkı söylüyor, Port Langs'taki tüm gitaristlere taş çıkartacak kadar iyi gitar çalıyordu. Dünya çok güzel, tek ihtiyacımız dünya. Kuşlar, bulutlar, güneş yüreğimi mutlulukla doldurur. Aha, oh, Altın hazinemin gerçekten çok güzel bir sesi var. Müzisyen olup kral ve kraliçelerin saraylarında şarkı söylemeli. Olmaz Rose! Benim oğlum bir asker olacak. Bir üniforma giyecek ve bir silah taşıyacak. Bir iki, bir iki diye uygun adım yürüyecek. Ayrıca saçı kızın altın renginde değil. Ama Peter, müzisyen olmayı asker olmaktan daha çok istiyordu. Günün birinde şehri müzisyeni Benjo pazardan geçiyordu. Ve birden Peter'ın şarkı söylediğini duydu. Güneşi seviyorum, güneş parlak. Bize hayat verir, bize umut verir. Hadi dans edelim, şarkı söyleyelim. Dans edip şarkı söyleyelim, dans edip şarkı söyleyelim. Peter'ın yeteneği Benjo'yu çok etkilemişti. Bayım, bana adınızı söyler misiniz? Adım Peter efendim. Peter, gerçekten çok güzel bir sesin var. Gitarı da olağanüstü iyi çalıyorsun. Sen bir müzisyen olmalısın. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Ama ne yazık ki benim asker olmam gerekecek. Asker mi? Yüce Tanrım sen asker değilsin. Müthiş bir yeteneğin olduğunun farkında değil misin? Lord Lengus bir tarafa, tüm krallığın en iyi müzisyeni olabilirsin. Babam izin vermiyor. Bunu söyledikten sonra Peter başını eğdi ve oradan uzaklaştı. Bence o endişelenmişti. Günler geçti ve Peter'ın ailesiyle vedalaşma zamanı geldi. Hoşça kal baba. Hoşça kal anne. Oo benim altın hazinem. Çabuktun. Umarım sağ salim dönersin. Ve bir madalya kazan. Unutma, hiçbir şey beni o kadar gururlandıramaz. Peter derin bir nefes aldı ve evinden ayrıldı. Ah. Peter, asker arkadaşlarına katıldı. Savaş başladı ve günlerce sürdü. Peter kısa sürede savaşların sadece yıkım getirdiğini fark etmişti. Sonunda savaş bitti ve generaller barış anlaşması imzaladı. Peter evine döndü. Bir daha asla savaşa katılmayacağına kendi kendine söz vermişti. Oh, altın hazinem. Dönmüşsün. Beni senin duaların kurtardı anne. Bak, bir sığırık bile almadan döndüm. Ya madalya? Oh, madalyasız döndüm. Hiç sorun değil oğlum. Bir sonraki savaşta mutlaka bir madalya alacağına eminim. Başka savaş olmayacak. Savaşlar sadece yıkım ve sefalet getiriyor. Bundan sonra böylesine yanlış bir şeye asla katılmayacağım. Ne? Peki sen ne yapacaksın o zaman? Ben bir müzisyen olacağım. Buna asla izin vermem. Asla. Altın hazinemin üstüne gitme artık. İstediğini yaptı. Orduya katıldı ve istediğin savaşa gitti. Şimdi bırak istediğini yapsın artık. Teşekkür ederim anne. Ne istiyorsan onu yap. Ama hüsnana uğradığımı da sakın unutma. Bunu söyledikten sonra Anthony uzaklaştı. Peter üzülmüştü ama annesi onu teselli etti. Benim altın hazinem. Sen babanı dert etme. Çok özel birisin. Üzülmemelisin. Git ve ne yapmak istiyorsan yap. Babanı bana bırak. Teşekkür ederim anne. Harikasın. Ertesi gün Peter Benjo'ya gitti. Benjo onu gördüğüne çok sevindi. ''Bakın kim gelmiş, yetenekli Peter. Sapasağlam geri dönmüşsün.'' ''Seni görmek güzel Benjo.'' ''Seni görmek de güzel Peter. Söyle, hangi rüzgar attı seni?'' Peter, Benjo'ya savaşla ilgili tecrübesini ve bir daha gitmemek için ettiği yemini anlattı. ''Babam bu kararıma kızdı ama benim her zaman yapmak istediğim buydu.'' Sonunda babana karşı tavır takınmışsın. Yeni hayata başlamanı kutlamalıyız. Linda! Linda Benjo'nun kardeşiydi. Odaya girdi. Onu görünce Peter büyülendi. Peter, bu kız kardeşim Linda. Linda, Peter. Peter ve Linda birbirlerine baktı ve gülümsediler. Linda, kutlama yapmak istiyoruz. Rica etsem mutfaktan en iyi tatlılarından getirebilir misin bize? Tabii abi. Sonraki birkaç gün boyunca Peter, kraliyet mensuplarının ve asillerin sık sık uğradığı Benjo'nun evinde gitar çaldığı şarkı söyledi. Herkes Peter'dan büyülenmişti. Özellikle de Linda. Ona aşık oldu. Kısa süre sonra birlikteydiler. El ele geziyor, aşklarını yaşıyorlardı. Benjo bunu öğrenince çok mutlu oldu. Kız kardeşim ve en yakın arkadaşım. Bundan daha mutlu olamazdım. Teşekkür ederim Benjo. Yakında evlenmek istiyoruz. Aa ne güzel. Ama korkarım beklemek zorundasınız. Peter ve Linda endişelendi. Neden peki? Majesteleri kızının düğününde gitar çalmanı istiyor. Bu harika bir haber. Peter Benjo'ya teşekkür etti. Dönünce Linda'nın artık odada olmadığını gördü. Peter üzüldüğünü anlamıştı. Ama sarayda krala gitar çalmak her zaman istediği bir şeydi. Hemen eve gitti ve annesine her şeyi anlattı. Annesi mutluluktan havalara uçtu. Yolculuğu için ona güzel yemekler hazırladı. Onlarla vedalaştı ve yola koyuldu. Peter kraliyet düğününde gitar çaldı. Herkes onu alkışladı. Ünlü olmuştu! Düğüne katılan yakın ülkelerin kral ve kraliçeleri onların saraylarında da çalmasını istedi. Peter tekliflerini tevazuyla kabul etti. Kısa süre sonra bir krallıktan diğerine dolaşmaya, gitar çalıp şarkı söylemeye başladı. Ünü öyle yayıldı ki ona kızıl saçlı müzisyen Peter demeye başladılar. Ancak kazandığı şöhrete rağmen Peter ailesini ve Linda'yı özlüyordu. Mevsimin son düğününden sonra Peter Fortnanks'e doğru yola çıktı. Yolculuğu boyunca sürekli her zaman istediği şeyi sonunda nasıl başardığını düşündük durdu. Eve ulaştığında annesi elindekileri fırlatıp ona sarılmak için koştu. Oh, benim altın hazinem dönmüşsün. Evet anne döndüm ve bak sana ne getirdim. Peter taşıdığı çantayı verdi. Öyle ağırdı ki annesinin açabilmek için yere bırakması gerekti. Açtığında çantanın altın, inci, yakut ve elmasla dolu olduğunu gördü. Parıl parıl parlıyorlardı. Oh, zengin olduk. Oğlumuz bize bir servet getirmiş. Ancak Anthony etkilenmemişti. Sallanan koltuğunda oturmuş dışarı bakıyordu. Peter onun yanına gitti ve cebinden bir madalya çıkardı. Baba... Bu senin için. Bunu Çin kralı bana ödül olarak verdi. Anthony madalyayı aldı, ona baktı ve gözlerinden yaşlar süzüldü. Ayağa kalktı ve oğluna sarıldı. Beni gerçekten gururlandırdın oğlum. Rose, sana söylemiştim. Müzisyen olmalı demiştim. Üçü birbirine baktı ve kahkahalara boğuldular. <gülüyor> Peter, Linda ile evlendi ve büyük bir tören düzenlendi. Rose, oğlu hakkında konuşmaya karar verdi. Oğlum hayallerinin peşinden gitti ve hepimizi gururlandırdı. Altın hazinemden daha iyi bir evlat isteyemezdim. <gülüyor> Teşekkür ederim anne. Ama artık söylemenin zamanı geldi. Saçım kızıl, altın renginde değil. Ah Peter, ben bunu yıllardır söylemekten bıktım artık. Aaa. Altın olan sadece saçın değil oğlum, kalbin. Evet, o muhteşem müziği yaratan senin güzel kalbin. Batan güneşin sana hediyesi o oğlum. Bu yüzden ne zaman şarkı söylesen yürekleri mutlulukla dolduruyorsun. Anne, bana bunu neden hiç söylemedin? Ne diyebilirim ki? Sonunu bekliyordum oğlum. Ha <gülüyor>